No radio. Aşkarim Pollard's enerini mi atacık? Sesli meram başlıyor. Sesli Meram devam ediyor. Sesli Meram'dan herkese iyi akşamlar. Anlatmak, konuşmak, sessiz, bağlantısız, bağımsız seslerle beraber gerçekliği sorgulayabilmek. İmkansızlıklar içerisindeyiz. İmkansızlıkların tam da ortasında bir de devletin gölgesiyle kuşatmanızı varsayıyoruz ama soluk bile alamıyoruz. Sesimizin ulaştığı sesimizin var olduğu ya da kulaklarını bizle beraber dolduranlara seslenmek için buradayız sesli meramda. 8. sezonun sondan bire belki programı gelecek hafta nihai son belki bir ihtimal çünkü hızlı ilerliyor ki bir yanımıza baktığımızda yakılan bedenler mahpus edilenler, sözler çalınması, sesin duyulmaması karşımıza çıkıyor. Yap, yapa yalnızız ve bir başımıza bırakılmaya devam ediliyoruz inatla. Kimisi için teröristiz, kimisi için vatan hainiyiz, kimisi için adı sana anılmayacak şeylerin yakıştırmalarına reva gözetlerde aklına gelenin başa getirilmesi için çabalanan Akla gelenin başa getirilmesinden hiçbir şekilde ulaş uzak kalmayan ya da bunlardan çekinmeyen bir düzenin sofrasında ne ki hayatımız artık pamuk ipliğinde falan değil. Ne ki yaşaya geldiğimiz şeyler hiçbirisi basit bir ortamı, basit bir niteliği, bir kabusu değil bayağı derinlemesine bir mahfı yaşamaya Devam ediyoruz bugünün ülkesinde. Yeni ülke denilen yer cürümlerin bir sahası haline dönüştürülüyor. Yeni ülkes kesintisiz ve bırakılmayacak bir biçimde mahfın sahası olarak şekillendiriliyor. Bir gelecek tayininin istikbal bahsi için cüreti savuna duran, yıkımla herhal kotalan Erkan'ın vadisi tam da bu cürüm eksenindeki yeri bildiriyor. Var edilense saha menzil dairinde cürümlerin bunca sıklıkla yinele legesi oluyor. Dört bir yanda eksiltmeler, birbirini daima tamamlayan yıkım çabası, acı, av ve çürümenin hiç de ötede değil de tam da menzilin sahanın orta yerinde olduğunu, biçimlerlerini göstere gelen bir karşılaşma önümüze çıkıyor. Bir kurgunun içinde değil sevgili dinleyen, hemen her anı, hemen her günü yeniden tasarlanıp artık çok daha zayiat için kurgulanan, düzenlenen sahanın ta kendisidir artık yeni ülke. Ceraatin yüceltimi Onun demokrasi, adalet, eşitlik Hakka dair nizamlar Ve edimleri bunca sık dile getirilirken Çoğaltılması yeninin de Aslında eski olduğunu ifşa ediyor bir anlamda Her güne biçim verilen Yeniden tesis edilen kötücül şablona ilaveler, eksikleri daha da Çoğaltıp yıkama yön tayinleriyle Demokrasi değil de bariz olan Otoriterliğin sahnesi İçinleştiriliyor bugünün ülkesinde Memleket değildir Çukurdur de bir tükenişin sahnesidir biçimlenen. Varlığını kesintisiz kılınmaya çalışıldığı tek şey zayi etmek, sınırlamak ve çürütmektir bir daha. Biopolitik türüm sahasının öncesi tüm bu taahhülün yılmaz bir neferi olmaya aday sahanın biçimlendirmesi bugün kesintisizdir. 23. ayında olan bakür Kürdistan ablukasında var edilen artık bahsi bile edilmeyen bu yıkım pratiğinin ta kendisidir. Cürümlerle güncellenen, var edilen hınç, linç ve şiddetle ölmüsünün bitebiye halleriyle kurulan, düzenlenen tahayyüldür mesele. Bir gerçekliğe dönüştürülen cürümlerle çukuru imleyen sahneler halen göz önünde imal edilendir görmesini bilene. Suru yok etmek için çabalanan bir ülkeyi aksettirmek istedim. Daha konuşacağımız Nuriye Gülmen ve Semiz Öğüt Akça'nın Önce derdest edilmeleri, arkasından tutsaklıkları ve soytarı tarafından, her devrin adamın bir soytarı tarafından terörist ilan edilmesi gayretinin hazanı var, utancı var, tiksindirici yüzeyi var ve Kemal Hanım direnişinden sonra yaklaşık 3 aylık direniş ve 100 küsür günü aşan bekleyişinden sonra yakılmış bedenine kavuştuğu oğlunun kemikleri var. Bunasınız anlatmak için çabaladığımız yerdeyiz.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 Bir efsane bir efsane ses. Önce Ervumem arkasına Antrev'ın Egaf parçaları geldi ki soyut ve somutta anlatmak için çırpındığınız şeyleri tamamın aslında izinin nereye ulaştığını gösterebilecek yüzeyler ve karşılaşmalar karşımıza çıkıyor ve bunları biçimlendirmek için biz seslere sığınıyoruz çoğunlukla. Sekiz dönemdir de bunu gerçekleştirmeye gayret ettik burada ve bu ihtimalle. Yaşarken varlığın kesintisiz kılındığı tek şey işte bu zayi etme sınırlama ve çürütmektik demiştik biyopolitik cürüm sahasının öznesi tüm bu taahhülün yılmaz bir neferi bugün şekillendirilenlerle kürt dilinin mesela asimile edilmesiyle ya da işte dersinde kemal günün oğlu muratı e, 6 ay boyunca beklemesi 90 gün boyunca aç, 100 küsur kemik ve bunun kargoyla 7 gün boyunca bekletilmesi gibi nicesinde o çürümeyi hayatın hiçleştirilmesi bahsini görmek söz konusu. Sesim geliyor mu gelmiyor mu ondan da şu bir... ondan geri geliyor. Ama dediğimiz gibi kendi kendimize konuşuyoruz zaten. Zaten hep kendi kendimizle konuştuk. Genel anlamda. Çünkü biz yalnızlarız. Çünkü biz toplumun saydamlaştıkça artık gelen o yapımının içerisinde toplumsal birlikteliği değil toplumsal müdahaleyi toplumsal işte cengi ve giderek çürüyen bir ülkeyi paylaşıyoruz. Bugün böbre böbre konuşan e, nazırı gölge kabinede arkasında eski tetikçilerin hası Ağar efendinin e, soy tarısı kukla e, beyefendi zatı muhterem konuşurken, carlarken insanın yüreği cızlardı, yüreği cızlıyor. Hani kendi kendine değil ama yapa geldikleriyle ve ortaya çıkarttığı olduğunu, ortaya çıkartan ve bununla hayatı nasıl dönüştürdüğünü ortaya çıkartan bir ismin karşısında anlata geldiklerini kepazeliğine Nuriye Gülmen ve Semi Özakçı'nın avukatı Selçuk Koza açtı. Bugün kendi hesabından Facebook üzerinden şöyle bir açıklamada bulunuyor. Müvekkillerimiz hakkında kesinleşmiş beraat kararları kan iddialarını cevap vermeyi bizi zorlamak Devlet açısından utanç vericidir. Kasım'dan bu yana verilmiş takipsizlik kararlarını bir başka devlet mi vermiş? Bu nasıl bir iddiadır? Yargının olmadığının farkındayız ama hiç değilse durumu hukuksal görünümle idare etmeye çalışacak bir yargı bürokratı yok mudur diye sorar Selçuk Kozağaçlı. Ve her iki insanın da, yani Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın da ellerindeki temiz kağıtlarını... Takipçileriyle paylaşır. Daha doğrusu kamuoyuyla paylaşır. Çünkü yaşam kolay ve kati bir biçimde e, hükümlerle zapturapt altına alınması hayatı da sınırlandırmaktadır. Nuriye ve Semi için yapılan, yapılmak istenen her şeye saldıran, her şeyi yok eden ederek ya da vurarak, kırarak, dökerek becermeye gayret eden muktedirin karşısında ama onlar terörist şablonunu kullana gelmeleri... Gerçekten utancım ta kendisidir zaten. Gerçekten utanabilene aslında ne oldu Mesela Aydül Kaplan, veri Saçılık ve Mehmet Dersulu Ankara'da gözaltı Avukat Aytül Kaplan gözaltına alınır ve birkaç gündür de işte Kadıköy gözaltılarından tutun da yaşamın ortasında var edilmiş olan hünce nefreti simgeleştiren ve bunu barizleştiren işte ana akımda manşetlere taşınmayıp kenardan kıyıdan böyle tırnak içerisinde bunlar işte bölücü bunlar DHKPC'li bunlar şuncu bunlar buncu bir Dışişleri Bakanı'nın dilinde bir Dışişleri Bakanı'nın ağzında sakız edilmeye çalışılan haklı olan bir isyanı haklı olan bir nefret temsilinin karşısında ayakta durma çabasını resmen hakir görmek utanılası bir biçimde yerin dibine sokma kararlılığı vardır. Ama bir yandan bakarsınız ki İsmi lazım değil bir mafya babasına kalkıp işte memleketin en hayırseveri ödülünü takdim edebilen abuk subuk bir e, basında güve. Şimdi basında güve olan e, medya kuruluşu ismi lazım değil. Tüpçünün gazetesi zaten. Şimdi Tüpçünün gazetesi zamanında gazetecilerin gazetesiydi. E, Tüpçünün gazetesi ucundan kıyısından destek çıktı. Ve abuk subuk bir sanatçının da kalkıp işte... Ödül törenidir böyle işte zarflar da karışır her türlü oyunculukla iş deyip daha önceden bahsetmişti. Barış Atay çok güzel demiş bu kadarı da olmaz deyip sahneden inmek yerine Cem Davran. Sedat Peker'e övgüler dizip hayırsever ödülünü verdiğinde ekleyebilirsin artık diye yazar. Zaten rezillik yani zaten işte asıl terörist asıl bilmem ne asıl şu asıl bu asıl sistemin dışına itilmesi gerekenler kimdir bunu göster. Sürekli takip eden ve bunların üzerine eklendikçe... Aslında nasıl bir riya ikliminin içerisinde aslında nasıl bir e, gerçekliğin pişkinliği böyle hani utanılması utanılması gereken bir meselenin içerisinde yaşadığımızda karşımıza çıkartıyor. Sedat Pekerler falan el üstünde tutulurken deriyi yaptıkları yok işte bilmem ne kadar buraya yardım etmiş falan filan denirken kimlerden arakladığının sorgulanmaması ama bir gıdım ekmek yani belki asgari ücretin birazcık üzerinde ama asgari yaşam standartının çok altında bir ücretle birilerine öğretmenlik yapmak isteyen, birilerine hocalık yapmak isteyen insanların yüz yüz alındığı bir memleketten bahsediyoruz. Bunlardan sadece ikisi açlık görevindeydi ama toplasanız bir 10 kişi şu anda direnmeye devam ediyor. İşte Belisaçılıklar, Mehmet Dersunlular. Alev Şahinler, işte Betül Celepler ve işte Acun Karadağlar aklıma gelen isimler. Malatya'da vardı bir grup üç kişi. Ee, ve işte Cevair'in önünde bekleyen gerçekten hafızam şu anda yerinde değil. Bu bağlantı ve sorunlar yüzünden ama yani genelin içerisinde çok azız. Genelin içerisinde çok az bir tepkime karşımızdayken birilerini, birilerini şen şakrak işte kendi kendilerini eylemeleriyle bir hayat tezahürü karşımıza çıkartılıyor. Ve ki baktığımız zaman asıl utanılması gereken şey birilerinin teröristi ilan etmek için yırtınmak değil. Bunca revanı, bunca hazanı, bunca bedbinliği, bunca fenayı, bedbül, fena fillahlığı odur mesele. Konuşmaya devam edeceğiz ama Elvina Makarya'nın iki tane parçası var. Önce Aşun, arkasına Mayra Fod. Mayramut, Mut ikisi de bu denklemin arasında hani soluk açabilmek için bağlaç. Bir de Markaryan'dan geldik. Magaryan'dan Maydamut parçası. Hayatın içindirilmesini konuşurken caz vokallere kulak vermekte naaşların, cenazelerin ya da ölüye yakın duran bedenlerin ortasındayken sözün ve seslendirilmesi gerek ortaya çıkartıyor. Olabilecekler ya da olanların karşısında çıka geldiğimiz yerde direnişlerinin 195. Ya da 75 gündür de açlık grevinde olan Nuriye Gülmen, Semiz Özakça evlerine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınırlar. Gözaltındaki gerekçe teker gösterilir. Sabah saatlerinde gözaltından çıkan Semiz Özakça'nın eşi Ezra Özakça, o gün yaptığı açıklamada Ankara tabipler odası ile beraber benzer bir şekilde cinayet girişimi olduğunu söylerken, açlık grevinde olan eğitimcilerin gözaltı sürülerinin uzatılması, Tarafsız bir biçimde yenilenen Avukat Selçuk Koza açtı ise Gülmen ve Özakçı'nı adliyeye sevk edileceklerini açıklar. Birbirini tanınayıcısı olan şiddet ve çörgüsü örgüsü işlerinin açlarını istedikleri için açı alınmış, Yüz tak etmekten kendini ağlı koymaz. Kapı kırmaktan bir beyiz görmeyen, bünyeleri konu zayıf düşmekten bir an olsa da geri kalmayan, bunu tahayyül dahi etmeyen bir zihnin varlığıdır saldıran. Hani bugün Soylu Efendi konuşuyor ya bar bar bar diye. İşte tam da onu gösteriyor. Gece arasında kör karanlıkta yapılı caddesi üzerinde toplanma gayreti dahilinde olan herkese, kadınından erkeğine, gencinden yetişkinine, aile yakınlarından vekillere ve herkese saldırmakta çıka gelendir Türkiye. <gülüyor> Semih Özakçın eşi Ezra'dır. Eve baskın düzenlendiğinde Nuriye ve Semih çok iyiydi. Biri şiir okuyordu, bir diğeri de şarkı söylüyordu. Ancak bizlerin dokunmaya ve sarılmaya kıyamadığı 75 gündür açlığa yatan bedenlerin 6-7'si, 7 kişi yani kullanır bu insanların üstüne ve yaşatılanlar sadece bu bayisten de ibaret değildir zaten. Evden ilk önce beni çıkardılar ağır işkenceye maruz bıraktılar. Gözaltına alınan avukatlar da ağır işkencelere maruz kaldı. Cinayet girişimidir ve failler tarih önünde hesap verecektir. Gün içinde Esra Özakça, Anne ve Sultan Özakça açlık grevine başladıklarını duyururlar. Bu duyuru sonrası saldıran polis gözaltı gerçekleştirir ki tekrar bugün de işte veli Mehmet Dersulu gözaltındadır. Ama o, o günde Esra Özakçı Sultan Özakçı Acun Karada, veli Mehmet Dersolu İlhan Kaya ve Okta İnce işkenceyle gözaltına alınır. Hayata dönüş operasyonunu yapmaktan çekinmemi yaparken ne sorgulanabileceğini dair tek bir cümle eylememiş ülke bugün varlığını tekrar eder ki salı akşamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından Paldır küldür tutuklanır Gülmen ve Özakça. 100 bin insanın emeğine göz konulup kapı menzilde işine ve aşına sahip çıkmak için direnmek düzen bozmak anlamı olarak değerlendirilir. Tam bu düzeni öne sürülerek o iki insanın durumları bunca ortadayken tutsak edilmesi söz konusudur artık. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı anayasa düzenine karşı işlenen suçlar... Soruşturma bürosunca Gülmen ve Özakçı hakkında hazırlanan iddianamede silahlı terör örgütünün üye olmak, propagandasını yapmak ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet suçları öne sürülerek 20 yıla kadar hapis cezası iddianamesi hazırlanır. Gidişatımız bundan sonrası zaten bariz. Gidişatımız karanlığın bizzat kendisidir. Gittiğimiz yön uçurumun ötesi yıkımın ta kendisidir. Bugün şu anda şu menzilde var olan belki de tek hakikat Bunca bariz bir düş kırımı meselesidir aslında. Memleket denilen yer, denetim, gözetim ve tahakkümün birlikteliğinde bir eza evidir. Memleket gayri kötülüğün işgaline ve iyi rehin edilendir. Birlikte elemekten, birlikte direnmekten başka da kurtuluş şansımız ise yoktur bu karanlıktan. Bu haftanın yazılarından birisiydi, arz-ı ya da işte anlatmaya çalıştığım memleket kötülüğe rehin edilen bir bahsinin. Hani bu hafta işte bu haftadan sonra gezi direnişinin haftası işte şöyle yapacağız böyle yapacağız deyip kendi kendimize konuşup sevinmeye gayret ediyoruz ama ne gezinin ihtimali var artık ne konuşmanın bu ağır şartlar içerisinde soluk almanın ihtimali var. Yürümenin bile yasaklandığı yerde mesela milletvekilleri belki kimileri için çok komik gelebilir volta atma eylemi yaptılar mesela ama Volta etme eğilimi de belki bir sınırlandırma bir sinirlenme hareketi olarak değerlendirilebilir ki Ankara'da mesela hani alkış tutulan bir e, kulüpte ya da işte kafe diyelim biz ona alkış tutulan bir kafeyi bile basmaktan kendini alıkoymayan memleketli nasıl bir yapımı ortaya çıkartır bu karşımızdadır çünkü doğum gününü basmaktan bir beyis görmez kolluk kuvveti. Evrensel bugün paylaşır. Akşam saatlerinde de tekrardan paylaşılır o. 1996'da Şevker Kızan der ki gizli gizli yiyorlar. 2012'de Erdoğan aç kalan falan yok der. 2017'de Süleyman e, ismi lazım değil. Yiyorlar içiyorlar diye bahsini eder. Nerede kalmıştık? İşte o muhafazakar konservatif devletli e, muhafazakar aşırı sağcı ülke kendi yıkımını, kendi varlığını kendi gencini, çoluğunu çocuğunu, insanını yok etmekten asla çekinmeyendir ki hani bugün memleket içerisinde ses çıkması gerekirken Avrupa'dan 62 parlamenter Bozdağ'a mektup yazıp gülmem ve özakça acil olarak serbest bırakılsın der ya da işte hani e, uluslararası af örgütü bir imza kampanyası açar ki acil eylemleriyle ünlüdür mesela ona bile e, mülteci hakları merkezinden bir arkadaş kalkıp der ki şu andan itibaren gözden düştünüz falan der nereden gözden düşeceklerini nereye düşeceklerini kendileri bilmektedir zaten ama hani Aförgütünden ses çıkar e, uluslararası parlamenterlerden ses çıkar ama memleketin sahibi biziz biziz sahibi bu memleketin falan deyip de ortada carlamaya devam edenlerin ya da işte hani en iyi konu yerin dibine soktuğumuz işte CHP'nin e, birkaç milletvekilinin ortaya çıkarttığı iradenin ya da onca eksilmeye rağmen hala hakaretlere rağmen HDP'li vekillerin ortaya çıkarttıkları iradenin ve sokakta hala direnmeye devam eden tek kollu Veli Saçılık'tan Acun Kara'da Betül Celep'ten işte Alev Şahin'e ve Ankara'da işte Mehmet Dersulu'ya ve herkese tabii ki bunlar göz önünde alındığında son derece zor ihtimaller. Hani ayakta durabilmek, barıştan yana olabilmek ve barışın savunuculuğunu yapabilmek. Çünkü niye? hani Tekmelerle, tokatlarla bir memleket hazırlanırken, tekmelerle, tokatlarla bir memleket var edilirken siyasal İslam'ın, siyasal İslamcı akının nereye doğru yollandığı ve nasıl bir sonucu karşımıza çıkarttığı meydana çıkıyor. Karanlık dediğimiz şey zaten bizatihi o Karanlık dediğimiz şey sana bana soluk aldırmamak için elinden geleni ardına koymayan ve bunu yapmaktan hiçbir çekinmeyen kendi kendimize yazdığımız şeyleri bile okurken acaba biz bunları söylesek mi söylemesek mi diye konuşmak zorunda hissettiğimiz Veli Saçılık'ın annesinin yerlerde sürüklenip tekmelendiği ya da işte tekmeyle gözünün korkutulmaya çalışıldığı hesap sormaya kalktığında ise işte bak eylem yapıyorlar ondan sonra da biz böyle yapınca şöyle diyorsunuz deyip sıyırmış sıyırmış kendi kendilerine sıçmık konuşmaya devam eden ya da işte hani anlatmaya çalışan insanların varlıklarının olduğu bir yerde Evrim Alataş gibi insanların mesela ee ablası Mukaddes Alataş mesela sadece Ermeni soykırımını savundu diye ya da bu paylaşımları yaptı diye bir düşünce sotrusu ilan edip Diyarbakır E cezaevine konulur her şey ve her şekilde hani ortadadır her şey ve her şekilde düzenin nasıl bir e, tutsaklık yinelemeye gayret ettiğini, var ettiğini karşımıza çıkartmaktadır ki hiçbir şey artık şaka kaldırmıyor. Hiçbir şekilde şaka kaldırmayacak bu biçimde yıkımımız karşımıza çıkıyor. Ya hayat ya bundan sonrası ya hani sesimizi kaybedersek ne olacağımızı dair düşünüyor musunuz? Asıl mesele burada başlıyor. Kulak verdiğiniz program sesli meramda bir sürü şey anlatacaktım. Her şeyden arta alanına idare etmek zorunda kaldık. Darısı 8. sezonun final programına konuşmak için çabalanmaya devam ediyoruz. Seslendiğimiz şeyler hepimizin ortağı, ortak müşterek hayat bahsi. Biz zaten hep hayatı anlattık. Siyaset ve memleket sizin olsun gayri. the sun met hiding yet tuna Thank you. be radyo. Aşkarim Pollard'ı sayınlara miyacek. Sesli meram sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.